Boş, Yaşam için Teknoloji Merhaba, Küresel Karbon Projesi 2021 yılı sonunda küresel ölçekte karbon emisyonlarının pandemi öncesindeki seviyesine yakın seviyeye ulaşacağını tahmin ediyor. Fosil yakıtlı kaynaklı karbon emisyonları 2020 yılında COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalarla %5,4 geriledi. Ancak Küresel Karbon Projesi tarafından yayınlanan yeni rapor Emisyonların bu yıl sonuna kadar %4,9 artış göstererek 36,4 milyar tona ulaşacağını öngörüyor. 2021 yılında kömür ve doğalgaz tüketiminin 2020'de gerçekleşen düşüş miktarından daha fazla artış göstermesi, petrol tüketiminin ise 2019 seviyesinin altında kalması bekleniyor. Dünyanın en yüksek emisyonlarına sahip ülkelerinden Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin 2021 yılında atmosfere saldığı emisyonların küresel salgın öncesindeki düşüş eğilimine dönerken Hindistan'ın karbondioksit emisyonlarında artış var. Çin'in Covid-19 salgını sürecinde enerji ve sanayi sektörlerinde uyguladığı politikalar karbondioksit emisyonlarında artış yaşanmasıyla sonuçlandı. Exeter Üniversitesi, Doğu Anglia Üniversitesi, Çiçero Enstitüsü ve Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacıların bir araya geldiği ekip, karayolu taşımacılığı ve havacılığının pandemi öncesi seviyelerine ulaşması ve kömür kullanımının sabit kalması durumunda 2022 yılında emisyon artışının daha fazla olması ihtimalini göz ardı edilemeyeceğini ortaya koyuyor. Analize katkı sunan UAE Çevre Bilimleri Fakültesinden Profesör Corin Lee Kerr, Covid-19'un yarattığı olumsuz etkinin küresel karbondioksit emisyonları üzerine yansımasını anlamamız biraz zaman alacak. 2015 yılında Paris anlaşmasının kabul edilmesinden bu yana küresel ölçekte enerjinin karbondan arındırılmasında çok fazla ilerleme kaydedildi. Aynı zamanda salgın esnasında büyümeye devam eden yegane enerji kaynağı da yenilenebilir enerji oldu. Artık yeni yatırımların ve güçlü iklim politikalarının yeşil ekonomiyi daha sistematik şekilde desteklemesi ve fosil yakıtları denklemin dışında bırakması gerekiyor dedi. Fosil yakıt kaynaklı karbondioksit emisyonlarının ve arazi kullanım değişikliğinden kaynaklanan net emisyonların toplanmasıyla elde edilen toplam emisyon miktarı son 10 yılda ortalama 39,7 milyar ton karbondioksit olarak gerçekleşerek nispeten sabit kaldı. Elde edilen bulgular atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonunun 2021 yılında 2 ppm artacağını ve ortalama 415 ppm olarak gerçekleşeceğini gösteriyor. Bu artışın 2021 yılında oluşan La Nina'nın etkileri nedeniyle son yıllara kıyasla daha sınırlı gerçekleşeceği öngörülüyor. Küresel ısınmayı 1,5, 1,7 ve 2 santigratla sınırlandırılması olasılığının %50 olarak gerçekleşebilmesi için araştırmalar kalan karbon bütçesinin sırasıyla 420 milyar ton, 770 milyar ton ve 1270 milyar ton olduğunu tahmin ediyor. Belirtilen karbon bütçelerinin 2022'nin başından itibaren 10, 20 ve 32 yıl içerisinde tükenmesi bekleniyor. Küresel Sürdürülebilirlik Danışmanlığı tarafından hazırlanan The Paris Effect, COP26 baskısının yeni analizi tüm büyük sektörlerin 2030 yılına kadar maliyet açısından rekabetçi yeşil çözümler geliştirme kapasitesine sahip olduğunu ve yeni karbon ağırlıklı altyapıya yatırım yapmak için artık anlamlı bir durum olmadığını gösteriyor. Bugün inşa edilen herhangi bir yüksek karbonlu altyapı 10 yıllık gelirlerin ciddi bir şekilde sorgulanmasını gerektiriyor. Müreffeh net sıfır ekonomiyi inşa etmek için düşük karbonlu yatırımları ve enerji, doğa, finans, metan ve karbon yakalama uygulamalarında İlerlemeyi ise hızlandırmak gerekiyor. İyi haber şu ki bunu nasıl yapacağımızı biliyoruz. 2020 Paris etki raporu düşük karbonlu çözümlere yapılan yatırım akışlarıyla dünyanın 2030 yılına kadar emisyonlarının %90'ını ve 2035 yılına kadar tüm emisyonları temsil eden sektörlerde piyasanın taşma noktalarını görebileceğini vurguluyor. Düşük karbonlu çözümler. Elektrik sektörünün çoğunda rekabetçi konumda ve önümüzdeki 10 yıl içinde COP26'da da bu hafta lansmanı yapılan Glasgow atılım paketi tarafından desteklenen kamyon taşımacılığı, gıda ve tarım, havacılık, denizcilik ve diğerleri dahil olmak üzere birçok sektörde yıkıcı eğilimler görmeyi bekleyebiliriz. Ancak rapor güneş ve rüzgar enerjisi ve depolama elektrikli araçlar, Bitki bazlı et üretimi yeşil çelik gibi bazı sektörlerde ilerlemenin hızlandığını tespit ederken enerji verimliliği ısı pompaları doğaya dayalı çözümlerin finansmanı ve doğrudan karbon yakalama gibi diğer sektörlerde değişimin hızının çok yavaş olduğunu gösteriyor. Evet gelelim Türkiye'ye resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Paris anlaşmasının yürürlük tarihi 10 Kasım 2021 olarak belirlendi. Hemen önümüzdeki günlerde başlıyor. Türkiye 2015 tarihli Paris Anlaşması'nı imzalamış ancak onaylamamıştı. Sonunda anlaşmayı onayladı. Ancak gelişmekte olan ülkeler kategorisine girmek için ve yardım almak için müzakereler yürüttüğü ortaya çıkmıştı. Kömür santrali projelerinin %80'i Çin, Hindistan, Vietnam, Endonezya, Türkiye ve Bangladeş'te gerçekleşiyor. Onun için Türkiye'nin bir an önce